İkinci şübemiz nedir? El-ğeyretu ve terkül mida' Geyre nedir? Kıskanmak Ve terkül mida' Mida' nedir? Arapçada onu tercih etmek Kıskanmak yani ve kıskanmamak İnsan kıskanır Bir de var insan kıskanmaz Kıskanacaksın kıskanma da tercih edeceksin Yani kıskanç insan olacaksın Kıskanç nedir? buna bakacağız şimdi bunun bir nevi bu derste inşallah bunun bütün datayla kıskanmanın ölçüsü şerii ölçüsü nedir ona bir göz atacağız bir nevi bu dersin adı kıskanmanın fıkhı adabı bu derste ne, neler işleyeceğiz kıskanmanın anlamı nedir çeşitleri nedir bölümleri nedir ee, kıskanmanın belirtileri nedir bir de kıskanmanın, kıskanmamakın sebepleri nedir? Yani bir insanda kıskançlık niye az olur? Onun sebepleri. Bir de örnek vereceğiz. Bizim örneklerden, önderlerden kıskanmak. Nasılymış? Doğru kıskanmak. Evet, Allah yardım ederse bize inşallah bu dersi böyle e, işleriz. Kıskanmak nedir? Mane olarak, Tabi Arapça el-gheyretu, kıskanmak. Bu nedir? Arapçada sözlük anlamında ayrı anlamları var. Terimde anlamı var. Ama bunu fazla biz işlemeyeceğiz burada. Çünkü e, bize ihtiyaç olan kendi dilimizde el gayra kıskanmaktır. Türkçe karşılığı kıskanmaktır. Kıskanmak nedir? Türkçede her şey biliyor. Yani insanın Şeyi kabarır, yani vücdanı, ee, inancı ile e, kendi bedenindeki, fiziğindeki meseleler ne olur? Birleşir, ortaya ne çıkar? Kıskanmak çıkar. Asıl kıskanmak nedir? Bir insan mesela bir erkek fazla kıskandı derler, bu kıskanç bir erçektir. Yani de kıskanç bir kadındır. Kıskanmak nedir? Bir şeyin fazla üzerinde duruyorsun, titiz oluyorsun, kıskanıyorsun, kimseyi kendinle ortak etmiyorsun. Aslında geniş bir şebsiyede, geniş bir yerpazede bir anlamı var. Ama şeriat buna ölçü koymuştur. Ondan dolayı kıskanmak, şimdi biz geleceğiz anlam olarak anladık kıskanmak nedir. Ama anlamı Kıskanmanın anlamını anlamak için biz kıskanmanın çeşitlerine baktığımızda bölümlerine baktığımızda, onları anladığımızda ne olur? Mesela daha fazla bize kıskanmanın ne olduğu ortaya çıkardı. Kıskanmak çeşit çeşittir. İyisi var, kötüsü var. İyi yerde kullanılır, kötü yerde kullanılır. Şeriat gelmiş ne yapmış? Bunu Allah'ın istediği gibi ölçüsünü vermiştir. Bir Müslüman kıskanç olacak. Ama nedir? Yerinde, zamanında, meçanında ölçüsünde olacaktır. Kıskanmamakta nedir? Yerinde, zamanında, meçanında olacaktır. Asıl olan bir Müslüman kıskanç olacaktır. Ölçüsüyle. Kıskanmamaktan uzak duracaktır ama kıskanmamakta bazı yerde ölçülerde o da gereklidir. Onu da Açıklayacağız inşallah. Kıskanmak güzel bir sıfattır dedik. Bir Müslüman bu sıfattan sıfatlandırılması lazım. Kıskançtır. Çünkü bu sıfat alimler icma'an demişler, kıskanmak Allahu Teala'nın sıfatlarından bir sıfatıdır. allah Teala'nın sıfatlarından bir sıfatıdır. ehl Sünnet alimleri bunun üzerine icma etmişler. Ama bu sıfat da nedir? Bütün Allah'ın bizde ölçü var. Bütün Allah'ın sıfatları nedir? Çamal sıfatıdır. Kul bazı sıfatlar Allahu Teala'nın kuldan ortaktır. Bazı sıfatları kendine hastır. Kul on Allahu Teala'nın ortak olamaz. Ama bazı sıfatlar ortak olabilir. Ne gibi? Gafur, Rahim. Bunlarda kul da gafur olabilir, rahim olabilir. Kul da kıskanır, Allah-u Teala da kıskançtır. Ama allah Teala'nın bütün sıfatları nedir? Kemal sıfatıdır. Kulunçu nedir? Eksiktir. Eksiktir. Kulluk sıfatıdır. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buharinin rivayet ettiği hadiste diyor ki Hazreti Ayşe'den rivayet olan hadiste İmam Buhari diyor ki Ya ummate Muhammed Ey ümmeti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mâ ehedun min Allah, en yara abdehu ev emetehu tezni Allahu Teala'den ey ümmeti Muhammed Allahu u Teala'den daha kıskanç yoktur görsün çölesini kadın erçek zine yapıyor allah Teala ne yapıyor bunu Kabul etmez. Onun için zineyi haram kılmış kulları arasında. Neden kıskançtır Allahu Teala? Bu nedir? Kıskançlığın zırvatidir. Biz de kıskanç olacağız. Onun için zineyi haram kılmış bir Müslüman da zineyi kabul etmez. Ne anasında, ne babasında, ne konşusunda, ne Müslümanlar arasında. Sonra hadis devam ediyor. Ya ümmeti Muhammed. Ey ümmeti Muhammed, لو تعلمون ما أعلم. Benim bildiğimi siz bilseniz, la dahiketum qalilan ve la Ben bildiğimi siz bilseniz çok ağlarsınız, az gülersiniz. Bu hadisin devamıdır. Burada neyi kastediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Allahu Teala'yı hakkıyla tanırsanız neden bunu getirdi? Çünkü kıskanmak meselesinde Allah-u Teala'nın sifatı kemal sifatıdır. Bu hadisin başkaları da var. Allah-u Teala'yı hakkıyla tanısanız, azabını görseniz, yatakta bile hanımlarınızla yatamazsınız bir hadise geçiyor. Bu nedir? Onun için allah Teala'yı hakkıyla tanıyanlar nedir? Evliyaullahlardır. Onlar da alimlerdir. Evet. Evet. Sonra bir hadiste aynen Buhari'de diyor rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki inna Allah yuğar. Teala kıskanır diyor. Ve giratullah en yati el mu'min ma Allah Allah'ın da kıskanması odur ki mümin Allah'ın haram kıldıklarını işlemesidir. Burada kıskanmanın da bir nevi ortaya çıktı anlamı. Nedir anlamı? Yani anlamı şudur. Bir Allahu Teala kıskanır. Neden kıskanır? Bir mümin kulu kendi haram kıldığı meseleleri işlesin. Demek ki biz burada bunu neyi çıkartıyoruz? Allahu Teala neden kıskanır? Kendi emirlerini çiğnemekten kıskanır. Bir de bir mümine yakıştıramaz. Ondan dolayı kıskanmak Kapsamlı bir şeydir. Velev ki kıskanmak adette yen, zikir gibi kıskanmak dedin, zikir gibi kıskanmak dedin şeyde olur, e, dilde olur, zikri dedin, dilde olur. Ama kıskanmakı dedin, ne de olur? Namus meselesinde olur. Direkt ora gider. Ama kıskanmak cenel bir meseledir. Kıskanmak genel bir meseledir. Allahu Teala haram kıldığı bütün meselelerden ne yapıyor? Kıskanıyor. Kulu kıskanıyor on işlese. İstemez kulunu yasakları aşar çan görsün. Biz de kıskanacağız. Neden kıskanacağız? Baksak bir kardeşimiz haram işliyor. Şer değil zine yapıyor. Kıskanmak orada var ama haram işliyor. Yalan diyor. İçki içiyor, bunlar hepsine kıskanacağız. Bir tanesi gelir diye sen ne yer rahatsız oluyorsun? Filan adam içki içiyor, rahatsız olacağım, kıskanacağım Allah'ın dini üzerine. Demek ki kıskanmak nedir? Sadece şeref namus meselesinde değil, kıskanmak geneldir. Kıskanacaksın Allah'ın emirleri çiğnenmesin. Bu Buhari'de geçtiği hadis gibi. Ondan dolayı kıskanmak demek ki geneldir bir deneye serfolunur. Kıskanmak zikir gibidir dedik. Zikir geneldir. Her şeyde zikredebilsin ama zikir neye sembol olmuş? Dil meselesine. Zikir dedin, dildeki zikir kıskanmak dedin ne olur? He? Şeref meselesi olur. Ondan dolayı e, Sa'd ibn Ubad radıyallahu anhu Ansari bir sahabedir. Resulullah diyordu işte şeyden bahsediyordu. İşte bir tane görse e, hanımı e, yen anasıyla yen vesaire e, bir taneyi hemen iftira etmesin, dört şahit getirmesi lazım. Bu sade geldiğinde vallahi dedi ki ne dört şahidi ben hemen kılıcımı çekerim adamın başına uğrarım. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sahabeler hayret ettiler. Nasıl Saad böyle der? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrine karşı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada Saad'i ikrar etti. İkrar etmedi ki emrine karşı geldiği için. İkrar etti ki kıskançlık meselesinde, meseleyi. Ne dedi Saad? Ben beklemem dediyor. Yani kıskanlığı, nefsi kabarır, bu şeyi beklemez. Hemen akşam verir, orada keser adam başı. Demek ki kıskancılık insanın fıtratında var, gerekir. Ama şeriat ne yapar buna? Ölçü koyar, kontrol eder. Kıskancılık ölçüsü var, şer'i ölçüde olacaktır. Çünkü serbest bıraksan onu ne olur? Ki olur, ki yüce gider. Yani hiç kıskanmazsın. Her şey caizdir, hoştur dersin. Bunun da toplumda adı var. De yûstur. O birsinin kıskanırsın. Her zaman her şeyi kıskanırsın. Bu da hastalıktır. Erkek serçeden kadınnı kıskanır diye geçiyor ve sözlerde. Bu da nedir? İfrat tefrittir. Orta yeri var. Onun için etacebûne min gîret dedi size. Enteresan geliyor Sa'd'in kıskanması. Resulullah dedi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye vallahi la ana aghiru minhu ben ondan saatten daha kıskanım kıskancım vallahi yemin ediyor ben saatten daha kıskancım neyin üzerine hem Allah'ın şeriatı üzerine hem de şerefim namusum üzerine çünkü Allah'ın şeref namusun kim emretmiş Allahu Allah Teala İslam dininden önce vardır desen şüphe getirenler. Evet, İslam dininden önce ne vardır? Peygamberler vardır. Dünya Hazret Adam'dan kuruldu. Allah Teala kıskançlığı orada Hazret Adam babamıza da vermiştir. Sonra ne diyor? Vallahi la Ben saatten daha kıskançım. Allahu Teala de benden daha kıskançtır. Demek ki kıskançlık Allah Teala'nın bir sıfatıdır. O sıfatından bize de vermiştir. Ama Allahu Teala'nın sıfatı çamaldır. Bizimki kulluk sıfatıdır. Ondan dolayı ve min ecli Allah'ın kıskançlığı için Allahu Teala harramal fevahişe ma zahara minha ve ma batan. Allahu Teala kıskanç olduğu için fahiş fahiş işleri, meselelerini yaptı, haram kıldı. Ma zahara minha ve ma batan nedir? fahiş meseleler, cürümleri cizli ve açığını yasakladı Allah-u Teala. وَلَا أَحَدٌ اَحَبُّ اِلَيْهِ الْغَدْرَ مِنَ اللّٰهُ وَمِنْ أَجْلِ دَالِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّر۪ينَ وَمُنْدِر۪ينَ allah Teala ondan dolayı diyor ki ne gönderdi? Peygamberler gönderdi. Müjde verici ve uyarıcıları gönderdi. Ne için gönderdi uyarı, uyarıcıları? Allahu Teala insanları uyarsın, Allah'ın sınırları var. Olar aşılmasın. İşte bu hadis, alimler diyorlar ki, bu hadis kıskanmanın aslıdır. Bu hadis aslıdır. Hadis Bukhari'de tabi rivayet oluyor. Aslıdır. Nereden aslıdır? Allah-u Teala neden kıskanıyor? Rahmeti cereyi, kullar üzerine. Neden fahiş meseleler kulların üzerinde, toplumunda görünmesin? Neden görünmesin? Çünkü kulları Allah-u Teala'nın istediği gibi sınırında ne yapsılar? Yaşasılar. Çünkü kıskancılık olmasa fuhuşu, fahişlik, kötü emeller, ne olur? Yayılır toplumda. O zaman ne olur? Yayıldığında toplumda, o zaman Allahu Teala'nın istediği gibi yer üzerinde düzen sağlanmaz. Bir günde o gündür. Bundan önce de olmuş. Her peygamber mesafesinde yer üzerinde fitne, fasat yayılır. Her peygamber gelir, düzelir. Bizim peygamber de, biraz sonra bak görürüz, bizden de önceki peygamberimizden önceki Önünü almış gidiyordu. Resulullah İslamiyet ışığı geldi. Düzeldi. Bir de ondan sonra mesafe uzaldığı için bir de devam ediyor. Fitne yayılıyor yer üzerinde. Evet bu kıskanmaktır. Kıskanmanın anlamını biz anladık şimdi. Kaldı kıskanmanın çeşitleri. Envak. Kaç çeşittir kıskanmak? Nasıl olur? Kıskanmanı anlamak için alemler diyorlar. Kıskanmak iki çeşittir. Biri Mahmud, biri mezmum. Biri güzel, şeriate uygun. Birisi kötüdür, şeriate karşıdır. O da nedir? Hadiste geçtiği gibi İmam Ahmed Ebu Davud Tirmizi rivayet ettiği gibi, sahih bir hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnne min ghireti ma Allah, Ma Allah. Baz kıskancılıklar var Allah oları sever. Baz kıskancılıklar var Allah oları buğz eder. Demek ki kıskancılık bu hadisten ne çıktı? İki içildi. Birini Allah sever, o birisini Allah buğz eder. Allah sevdiği kıskançlıklar nelerdir? Fal fi raybe. <gülüyor> Şüpheye deçi kıskançlıklardır. Yani bir mesele fitneye şüphe vesile ise orada kıskanırsın. Allah Teala bunları sever. Fahiş şeyleri Kıskanslıktan saymamış alimlerdi Rabbil Alemin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir denen hanımı yiyen kızı açıksa açıktır. Bu kıskanmak değil. Bu iş bitmiş. Ama telefonda evde telefondan kızım, hanımım erçeklerden konuşmasın şüphet olur. Şeytan girerde ya bu reybedir. Şübhedir. Burada nedir? Kıskancılığı Allah Teala sever. Fitne olmasın, şeytanın kapısı kapansın diye ne yapacağız? Kadınlar telefonda konuşmasınlar. Mesele diyelim. Burada ne oldu? Allah Teala bu kıskancılığı sever. Anladın mi? Sonra diyor ve emmel الَّتِي يَبْغُضُ اللّٰهِ فَا الْغِيْرَةُ ف۪ي غِيْرِ رَيْبَ Allah'ın sevmediği kıskancılığı nedir? Şer'i ölçü olmamaktandır. Yani ne dedik? Hanım üzerine, kız üzerine öyle kıskanır ki yani evde kimse olmasa kıskanır. Havadan kıskanır. Var böyle hastalıktır bu. Bunun da kim insanı bu duruma sokar? Şeytan. Yani bu ibadeti neye çevirir? Kıskanma ibadetini, güzel bir sıfatı neye çevirir? Kötülüğe çevirir. İşte kıskanmak Demek ki bu hadisten iki şekildir. Ondan dolayı Hazret Ali radıyallahu anhu'nun bir çok güzel sözü var. Sahip bir senetle e, Ziya'il Mekdisi muhtar kitabında naklediyor. Onu da uygun gördüm burada. zikretmesini. Diyor, kıskanmak iki şekildir. Biri hesene, cemile, güzeldir, makbuldur Yas, Yasluhu biher racülü ehle. O kıskanmakla Ehli beytini bir insan düzeltir. O da nedir? Hanımını koymazsın, kızını koymazsın. Fitneye sebep olan vesileleri işlesiler. Pencereye çıksın, bakkala gitsin, yal teç başına mesela çarşıya gitsin. Bu nedir? Fitneye sebeptir. Ben kıskanç olduğum için bırakmıyorum hanımımı dışarıya yalnız çıksın. erkeklerden muhatap olsun. Bunu Allah Teala sever. Güzel kıskançlıktır ama Çinci Hazret Ali diyor Valiratetlu hunnar tehhmil ve katliyakıl bir kıskancılık da var, insanı ataşa götürür öldür der öldürür var mı böyle kıskancılık var öldürmek nedir Züvettir. öldürürsün bir tane kıskancılık için bu nedir bu ifrat teflidtir yani ne ifrat edeceksin kıskançlıkta, ne tefrit edeceksin. Ondan dolayı kıskancılık arkadaşlar iki şekildir. Birisi Allah'ın emrettiği kanunlarında, emirlerinde, düzeninde kıskanç olacağız Allah'ın dinine. Haram kıldığı sınırlarda duracağız. Bu kıskancılık nedir? Allahu Teala bunu mahmudtur, güzeldir, övmüştür. Bir de bu haramlığa ne götürüyorsa, onun da önünü kesmek kıskançlıktandır. Bu da güzeldir. Yani ben zine yapmıyorum. Yapmam da. Ha? Ama zineye yol açan meselelere teşebbüs ediyorum. Bu nedir? Yanlıştır. Ben zineye ne yol atıyorsa. Ona teşebbüs etmiyorum, o kapıyı kapatıyorum kıskançlığımdan dolayı. İster kendi nefsinde, ister ehli beytimde, ister konşumun hanımında, ister Müslümanların hanımında, kızında, kadınında. Mesela bugün de biliyoruz, telefonla kadın erkek görüşmesi, Yahoo Messenger, Facebook vs. Bunlarda görüşmeler nedir? Zineye yol açandır. Onun için biz burada kıskancılığımızdan dolayı dürüst bu caiz değil. Her Müslüman bunu kıskanması lazım. Bu nedir? Güzel kıskançlıktır. Güzel olmayan nedir? Kıskancılıktan neye çıkar? İki hastalık var. Bir hasadet, bir de vesvese. Hasadet nedir? İnsan has hasadetliliğinden kıskanır. Bir de neyinden kıskanır? Vesveseden. Aslında kıskançlık kıskancılık değil, vesvesedir ama şeytan gelir dersen bu kıskancılıktır. Vesvese nedir? Yani sen hanımına yüzde yüz güne güvenmiyorsun. Gelip telefonunu kontrol ediyorsun, değil mi? Gelip e, nereye gittiğinde sessiz adam gönderiyorsun, güvenmiyorsun. Kızına cıvanmıyorsun, amcanın kızına cıvanmıyorsun, zannediyorsun, sana hıyanat ediyor. Bu insan hastadır yani. Bunu kim hasta etmiş? Bu maddi hastalık değil, bir mikrop değil, virüs değil gelmiş bedenine yerleşmiş. Bunu hasta eden nedir? Psikolojidir. Onun hasta, maddi hastalıkta mikrop gelir, bedenine girer hasta olursun. Psikoloji hastalıkta şeytan girer kalbine senin. Şeytan yerine yapar vesveseye çevirir. Sener yer bu kıskancılıktır. Onun için bu kıskancılık mehmud değil, güzel değil. Ondan dolayı güzel kıskancılık nedir? Allah'ın sınırlarında durmaktır. Ve ona götüren meseleleri de kıskanmak kıskancılıktır. Allah'ın sınırlarında da en kıskanç mesele nedir? Ha? Şeref namus meselesidir. Ona yol açan nedir? İçkidir, müziktür, Bunlar hepsi nedir? Bunlar fuhuşa yol açandır. Bunlara da kapısını kapatmak, Facebook'tur, telefondur, internettir, fotoğraftır. Bunlar nedir? Fuhuşa yol açan meselelerdir. Bunları da kıskanmak nedir? Mesela bir dene hanımının yüzünü kapatıyor. Ha ihtilaflı mesele ise de ama ben kıskanç olduğum için inanıyorum üst kapatmak eee değil. Ama ben hanımın kıskançlıktan dolayı yüzünü kapatıyorum. Neden? Çünkü ben karşıdaki toplumdaki erçeklere güvenmiyorum. Şehvet gözüyle bakabilirler. Bu güzel mi? Evet güzeldir. Mahmut'tur bu. Bu kıskanmak da bu hastalık değil. Ama hanımım benim kardeşimle bile konuşmasın. Amcamın oğluyla yakından uzaktan telefona bile çıkmasın vesaire. Ne olur bu? Hastalığa çevirilir. Şeytan gelirse ne der bu? Kıskanmaktır. Bir de dedik kıskanmak hasadet meselesi var. O da akranlar arasında olur. İlim telebesi arasında olur. He? Tacirler arasında olur. Kardeşler arasında olur. U olur. Bu kıskanmak olur. Neden? Çünkü bu bir ibadattır. Kardeşlik, u Bunlar nedir? İbadattır. Ama bunları gelir. Şeytan bunları da bozar. Bu sefer ne yapar? Kıskanma yapar. Niye o alim, benimkimiz de bir ilim telebesiyiz mesela. Niye onu bu kadar insan dinliyor, beni bu kadar dinlemiyor? Kıskançlık girer ortaya. Kıskançlık burada nedir? Çocuk kıskançlıktır. Bu aslında hasadettir şeytan sana diyor. Kıskancılıktır. Asılı hasadettir bu. Hasadet nedir? En kötü hastalıktır. Hasadet aynen ateş gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ateş nasıl takozu, tahtayı, ağacı yakar, kül eder, koskocaman takozu, ağacına yer yer onu bitirir. İşte hasadet de salih emelini böyle yer bitirir. Bu kıskancılıktır. Hesut insan kadere iman etmemiş o. .tır. Neden? Çünkü kadere iman etse demez ki onun niye de on talebesi var benim bir talebem var. Çünkü Allah Teala onun için böyle kısmet vermiş. Anlatabildim mi? İşte burada da hasadetten kıskançlığı ayırmamız lazım. Bir de gelelim kıskancılığın en büyük meselesine Allah kıskançlıktan iptile etmiş kimi Müslüman hanımlar, Müslüman hanımların başı dertte. Ne de? Ne kıskançlığında? Çok eşlilik meselesinde. Burada da şeytan gelir, kıskançlığı, hasadeti devreye sokar, en zirvetine getirir bunu. Şimdi Allah Teala erçeği şehvetten iptil etmiştir. Şehvetle iptil etmiştir. Onun için erçeği şehvetten iptil ettiği için Dört eşe kadar caiz görmüş. Dört eş yeter mi? Bir erçeğe yetmez. Dört yüz sene getirsen yetmez. Erçeğin sınırı yoktur. Gözü doymaz. Nasıl e, oğlunun maldan gözü doymaz? Erçeğin de kadın meselesinde gözü doymaz. Ama Allah Teala demiş dört, ondan sonra sabret karşılığında sene cennette var sayısız. Burası cennet değil. Burada Sayısız nimet yaşasan o zaman cennete ne gerek kalır? Demek ki imtihan tarlasını sabredeceğiz. Ha! Hanımların eğlen, mümin kadınların iptil etmiş? işte bu kıskançlıktan. Bugün de hiçbir hele bizim toplumunda hiçbir kadın ikinci e, evliliği kabul etmiyor. Neden? Nasıl olur diyor. imkan yoktur diyor. Ölürüm bunu kabul etmem. Halbuki bu tarihimizde yoktur böyle şey. Ölürüm kabul etmem diye yoktur. Ama ne derler? İşte seni örnek ver uyanıktır bizim hanımlarda. Tabi imamları şeytandır. Ne ne veriyor olara? Ne veriyor olara? İşte bak Resulullah'ın hanımları bile kıskanıyordu. Evet Resulullah'ın hanımları kıskanıyordu. Kıskanmasa zaten adam kızı Adem oğullarından değiller. Değil mi? İbni Adam değiller. İnsanlıktan çıkardır. Allah bu kıskancılıktan imtihan vermiş. Erkeğe nasıl şehvetten intihan vermiş? Bu kıskançlıktan kadına da iptile vermiştir. Erkeğe de kıskançlık vermiş ama onu da iptile etmemiş erkeği. Ferz edip erkeğe deseydi senin hanımınki de neyden evlenir? Olur mu bu? Erkek ölürdür kıskançlığından, Olmaz. Ama Allah-u Teala bu düzeni yaratmış. Bu işi böyle koymuş. İtirazı olan için Allah Teala itiraz etsin. İslam alimlerine değil. İslam alimleri sadece şeriatı nakil yapıyorlar. Ondan dolayı Allahu Teala hanımları bu konuda ittifak e, imtihan etmiştir. Bu dünyada imtihanları nedir? Çok evlilik, çok kadınlıktan kıskanmaktır. Hatta hatta Türkiye'de adını ne koymuşlar. Kadın, şimdi eşin neyimdir bu üzerime Allah, gelse? Allah. Kuma. Kuma. Kuma ne demektir? Allah'u alem. Komaya götürüyor insanı. Aynı onun gibi. <gülüyor> <gülüyor> Komaya götürüyor insan. Halbuki bu bir intihan tarlası olduğu için sabredecek kadınlar. Sabredecekler. Ha aziyet yemeyecek. Aziyet yemeyen kadını kimse beklemesin. Çünkü o melektir. Bir kadın dese benim kocam üzerine evlensin, ben de aynendir hiç fark etmez, hoşlanırım. Bu yen yalancıdır o kadın. Yen de insan değil, melektir. Olmaz, içi yer onun. Ama sabreder karşılığında cennet var. Şimdi gelelim en büyük şüphete bir günde. İslam düşmanları, bir de bizim onlara uyan mümin hanımlar. Ne diyorlar? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanımları kıskandı. Evet, kıskanmak fıtratta var. Kadın hanım hanımı kıskanır. Ama ne yapar? Kıskanması onu hadde aşmaz. Kıskanacaktır. Şimdi bakacağız. Biz bazı rivayetler topladım burada Hazret Resulullah'ın hanımları ile ilgili. Mesela Buhari'de enesten rivayet olan diyor Rasulluhan sallallahu aleyhi ve sellem bazı hanımları yanındaydı. Bir hanımın yanındaydı. Evindeki hanımı olan başka bir hanım Resulullah'a ne göndermiş? Bir tabak yemek göndermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hizmetçi o tabak yemek'i getirmiş Resulullah'ın o evinde olan hanımının evine. O evindeki olan hanımı hemen hizmetçinin çalmış tabakı dökmüş. Neden kıskanlığın lan? Ya bu benim sıramdır. Niye gönderiyorsun demiş. Yani içinden. Resulullah da başlamış toplamaya, e, hizmetçiye demiş, şey yapma demiş, senin anan demiş, çok kızdı, kabağı, e, tabağı doydu, devirdi demiş, toplamış. Bu nedir? Bak Rasulullah imkân etmedi o hanımı hanımına, niye böyle yapıyorsun? Deseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu sefer fıtrata muhalefet oluyor. Resulullah ikra kıskanmak var ama haddi aşmasın. Tabak kırmakta kalsın, gönül kırmakta değil. Allah'ın emrini aşmakta değil. Tabak kırmakta kalır. Bu intikal eder. Hatta Hazret Ayşe anamız Resulullah'ın neydir? El bebeği, gül bebeği. En sevdiği hanımdır Çünkü ilk tek bakıra kadın oydur evlenmiştir. Hatta bazı hanımlarından izin alıyordu. Onun yanında kalıyordu. İyidir. Hazret Ayşe ne rivayet ediyor? Hazret Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar Hazret Hadice'yi överdi. Hatiresi gelirinde istikfar dua der ona. ben ondan bile kıskandım diyor. Hazret Ayşe ölmüş vefat etmiş ee, Hazret Khadice. E, Hazret Ayşe ondan ne kadar sonra gelmiş İmam Zehebi rivayet eden bunu diyor ki hayret bir şey ya Hazret Ayşe diyor Hazret Khadice'den bir sürü sonra evlenmiş onu idan. Hazret Khadice yaşlıydı vefat eden de yine kıskanıyor onu. Demek ki bu fıtrattır. Diyor ki kızdım ya Resulullah dedim nedir bu yaşlıydın hep övüyorsun. E, Şimdiki yani biz ondan daha iyiyiz. E, yani Allah seni daha hayırlısıyla şey yaptı. Resulullah diyor kızdı yüzünün tonu değişildi. İfadesi değişildi. Dedi ne dedin sen sen ne dediğini biliyor musun dedi Hazreti Ayşe'ye. Dedi vallahi. Hı? O insanlar beni yalanlayanda o bana iman etti. İnsanlar beni de o beni kucakladı. O bana çocuk verdi siz veremediniz. Diyor ciddi bir ay benimle konuşmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan dolayı diyor Hazreti Ayşe derim ki vallahi diyor ki artık Resulullah gelsin beni hiç zikretmeyeceğim. Hazreti Haciz'e adını getirmeyeceğim. Bak bu kıskanmak var mı? ama bak Hazret Hadice Ey Ayşe bir laf etti Rasulullah'ın baktı bu laf şeriata karşıdır ne yaptı? Tövbe etti dedi bir daha getirmeyeceğim demek ki sınırında durdu evet mümin hanımlarımız bugün de sınırlanabilirsiniz tabak kırabilirsiniz ama istiğfar edeceksiniz duracaksınız ondan sonra bugün Hazret Ayşe Anamız diyor ki Hazret Ayşe diyor ki Resulullah Ümmü Seleme ile evlenirken Ümmü Seleme dul bir kadın diyor geldiler bana dediler ki Ümmü Seleme o kadar güzeldir diyor ben dayanamadım artık Ümmü Seleme çok güzeliymiş benim üzerime geliyormuş diyor dayanamadım gittim Ümmü Seleme'yi görmeye Baktım güzeller güzeli çok güzeldir diyor. Gözümde bir ay parçasıdır. Geldim Hafsa'yı anlattım. Parantez arasında Hafsa'dan hadice Ayşe anamız çok samimi el elbili ilerler her zaman. Geldim anlattım ya Hafsa dedim bu, bu böyledir ya demiş sen Allah ıslah etsin Hafsa demiş. O um Seleme güzeldir o kadar ama çok senin dediğin güzel değil. Senin o kıskançlığın onu göz, gözünün önünde dünya güzeli göstermiş. Hazret Ayşe diyor ki hakikaten sonra gördüm, Ummu Seleme Hafsa'nın dediği gibidir. Normal güzeldir yani. Benim gördüğüm gibi değildir. Ve önceden niye öyle görmüş? Kıskançlık ona götürmüştür. İşte bu nedir bu kıskançlık? Bu kıskançlık insanın fıtratında var. Ama bu kıskançlık hiç aşırıya gönderdi mi? Allah'ın emrine itiraz ettirildi mi bu? Hayır. Keşke bizim hanımlarımız bugün de bunu diyen hanımlar bizim analarımız gibi de olsular. Yani kabul etsiler ondan sonra ne yapsılar? Allah'ın emri. Biz burada bu kapıyı açmak yani şeyinde değiliz. Demiyoruz ki bugün de herkes geçsin ki deney evlensin filan. Ama biz bir gerçeği anlatıyoruz. Şeriat'ta küçük büyük diye bir şey yoktur. Her şeyin doğrusunu bilmemiz lazım. Asıl mümin ne diğer? Evet diğer doğrusu budur ben yapamıyorum. Allah Teala ona hidayet verir affeder. Ama ne diğer? Yok olmaz. O zaman başkaydır bu zaman tevil. Bu çimdendir şeytandandır. Bunun faturasını terezide ödersin. Ben bu babdan açıklıyorum burada dersin. Yani kardeşlerimiz bizim eğer bu işi yapamıyorsalar en azından desiler evet bu doğrusu budur biz yapamıyoruz. Bunun da faturasını karşılığı ödemeye hazırız. Evet. Sonra bir bir olay daha diyor ki ee, Ummu Seleme, um Seleme kendisi Resulullah geldi onu talip etti kendisine. Dedi ya Ummu Seleme benimle evlen. Ya Resulallah benimle niye evleniyorsun? Ben yaşlı bir kadınım. Çoluk çocuğum var, yetimim var. Bir de ben çok kıskancım. Sen de çok evlilik yapıyor, yapansın ya Resulallah. Yani Rasulullah biliyorsun 13 evlilik yapmış. Çok evlilik yapansın. Bu Resulallah'a has bir meseledir. Onun için ben evlenemem seninle. Benimle ne istiyorsun ya Resulallah? Demiyor evlenemem tabi. Benimle ne istiyorsun diyorum. Adaban. Ummu Selemen'in de e, meselesi ayrıdır evlenmesi meselesi. Onda da bir ayrı hikmet var. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne söylüyor? Bak ders buradan çıkacaktır. Diyor ki kıskançlığı diyorsan onu Allah ciderir inşallah. Nasıl ciderir Allah? İman cücüyle ciderir onu. Yaşlılık diyorsan ben senden yaşlıyım ya Ummu Selemen. Sen benden ufaksın. Çocuklarım var, yetimlerim var diyorsun. Onu Allah ve Resulü, he ne yapar? Üstlenir. O zaman ne kaldı? Bir şey. Onun için diyor, ondan dolayı diyor ben kabul ettim Resulullah'tan evlenmeyi. Bak, burada hikmet nedir? Diyor ki ben kıskanç bir kadınım. Aşırı kıskancım yapamam. Senimle evlenirim, senin gönlünü kırarım. Resulullah ne diyor? Kıskanmayı Allah ciderir. Allah neyle ciderir? İmanla cider. İşte onun için kıskanmak çok önemli meseledir. Ummu Seleme, aynen Ummu Seleme kıskansır ya dedi. Bir gün Resulullah seferde Safiyey'den Ummu Seleme'ni götürmüş kendisiyle sefer ediyor. Eskiden ne vardır? Havdet. Devenin üzerinde çi. Yuva. Orada otururlar. Resulullah Ummu Seleme'nin yanına gitmesi lazım. Onun günüdür. Karıştırdı. Safiye'ye gitti. Safiye ile konuştu. Ummu Seleme gördü. Deva'nın üzerinden. Kızdı. Resulullah baktı bu Safiye'dir. Biraz konuştu. Döndü. Geldi Ummu Seleme yanına. Ummu Seleme ne? ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi bu Yahudi kızıyla niye konuştun benim günümde? Halbuki Sofiya Müslümandır. Tamam Yahudi ise Müslüman oldu. Yahudilikle onu ayar, şey yapmak nedir? Kötü bir şeydir. Vabaldır, günahtır. Demek ki günah işledi. Diyor ki ondan sonra baktım Resulullah'ın yüzü yüz ifadesi değişildi yani. Hızdı bana. Bir şey demedi ama bana. Çok pişman oldum ağzımdan çıktığı bu lafa. Ondan sonra diyor ki bir o kadar istiğfar ettim. Hatta Allah Subhanahu ve teala beni ne yapsın? Affetsin. Bak gördünüz mü? Yani kıskanmak bu insanın fıtratında var. Adam kızının fıtratında var. Kıskanacaktır. Kıskanmasa melektir. Anamız kıskandı ama sınırı aşmadılar. İstiğfar ettiler. Ne oldu? Ne oldu? Kurtardılar. Onun için bir mümin kadınları eğer çok evlilik başlarına gelirse bunu Allah sevgisi, cennet sevgisi, he? Allah korkusu, ateş korkusu ne yapar? Bulara ayar verir. Evet şimdi bu kıskanmanın çeşitleridir dedik. Bir de bundan ne çıkıyor? Kıskanmanın bölümleri. Şimdi biz bu kıskanmanın çeşitlerini nasıl güncel hayata dökeceğiz? İnsanlar kat çeşittir burada. Alimler düğürler kıskanmak meselesinde insanlar dört çeşitler. Bir çeşit kıskanmak, pardon kıskanmak dört çeşittir. İnsanlar değil, pardon o sonra gelecektir. Kıskanmak burada alimler düğürler dört çeşittir birincisi vaciptir, vaciptir kıskanacaksın. O da nedir? dedikçe Allah'ın sınırlarını aşılır En büyük sürün nedir? Fahiş meselelerdir. Şeref, ec, namus, kötü şeyler. Yani şeref namuz değil ki şimdi. Mesela bir erkek bugün de yürüyür, atlet girmiş de sokta yürüyür. Ben bunu razı, razı bulunmam buna. Bugün de kadın Cavur kadında olsun, muskof olsun, türüst olsun, gelsin benim sokaklarda dolayısın çırıp çıplak ben kıskanırım. İstemem çocuğumla, çocuğum, kızım, oğlum, hanım bu, bu manzarayı görsün. Atabilir miyim? Bu vacip kıskanmaktır. Bu kıskanacaksın. Kincisi mustahap kıskanmaktır. O da nedir? Muharrama, harama yol açan kıskantıları kıskanmaktır. Harama yol açan fitneleri, vesileleri, sebepleri kıskanmak bu nedir? Mustahaptır. Ben bir sokakta açık saçık kadınlar var, çoluk çocukumu o sokaktan götürmem. Başka sokaktan götürürüm. Kıskanıyorum üzerlerini çünkü. Bu mustahaptır. İçincü kıskanmak, Yasaklanmış bu kıskanmak. O da nedir dedik? Hasadet, vesvese kıskanmağa çevirilir. Hasadet, vesvese ne olur? Hastalık, kisi de hastalıktır tabi. Hasadet de bir hastalıktır. Bunun da piri nedir? doktoru şeytandır. Kalbine yerleştirir, ameliyat yapar, operasyon yapar sana. Kalbine hasadet tohumunu içer, kıskançlık tohumunu içer. Vasvasa tokumuna çerse der? Bu kıskancılıktır. Bu da nehi var üzerine. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimler dedi ki لَا ima اِمَا اللّٰهِ Allah, Allah Hanımlarınızı camiden yasaklamayın. Bazı musulmanlar, sahabe musulmanları kıskanıyorlar hanımlar üzerine. Camiye gitmeyin diyorlar. Resulullah dedi bu kıskanmak hastalıktır, vasfese'dir. Bırakın camiye geçişler. Ama evlerinde kılmak ve buyutuhin ve buyutuhinna buyutu hayrun lehunna. Evleri daha hayırlıdır oğlan Evlerinde kılmak daha hayırlıdır. İşte bu nedir? Bu ifrat tefite gitmemaktır. Kıskanmak. Evet. Sonra dördüncü kıskanmak nedir? Tabi kıskanmak. Doğaldır bu kıskanmak. O da nedir? Kadınların, dedikçe kadınların üzerine kıskanmak gibi. Bu tabiattendir. Nasıl musibetlerde insan üzülür, kadere iman ediyoruz. Allah vermiş, Allah alır. Ama üzülürüz. Bu tabi bir şeydir. Ama karşı gelmez. Kadın da kadın gelse üzerine üzülür. Ama karşı gelmez. Bu tabii kıskanlıktır. Ondan dolayı alimler diyorlar insan oğlunun durumu kıskançlıkta da dört şekildir. Birincisi diyor ki bir çesim insan kıskançlık diye bir şey yoktur olalarda. Yanlarında taşımıyorlar. Bu malzemeyi yanlarında taşımıyorlar. Evlerinde de yoktur. Bazı insan evinde evinde bırakır çıkar dışarı. Bunlar yanlarında değil hiç Buna iman ettiler kıskançlık meselesini. Her şey serbest olanlar için. Bunlar da kimlerdir? Bunları da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adını koymuş. Bunlar da de olanlardır. Dediler de nedir ya Resulullah? Dedi de yus la yadkhulul cenneh. De adam dedi cennete girmez. De nedir ya Resulullah? Dedi irzine namusuna piskanzlığı yoktur. Yani bir tane hanımını çıkar tür insanların ortasına. Yani pazarlar yapar. O da zirvetidir. Bu nedir cennete girmez. Bu insanlar böyledir. Ayet-i kerimede Araf suresinde 28. ayette ve iza fa'lu bir fahiş iş işleseler qalu ve cedna aleyha biz babalarımızı böyle gördük. Öyle bir şey yokuydu. Siz nereden getirdiniz? Her şey bu güzeldir diyor. Şimdi Avrupalılara desen kızım çırıp çıplak oğlanla orada orada burada hanımın gidiyor dans oynuyor. Ya bu normaldir der. Sen nereden geldin? Uzaydan mı geldin? He? Mozambik'ten mı geldin? Bu normaldir diye. Babalarımız, toplumumuz öyledir. وَجَدْنَا عَلَيْهَا اَبَعُونَ babalarımız atalarımız böyle yapıyordu. Demek ki bu aşılanmış gözüne hoş görünüyor. Vallahu amara ne biha. Sonra ne ekliyorlar iftira. Allah bize de emretti bunu. Biz de bir peygamber mensubuyuz. Biz de Hz. İsa'ya uyuyoruz, Hz. Musa'ya uyuyoruz. Ama bizde öyle bir şey yoktur dinimizde. Kul <gülüyor> inna Allah la ya'muru bil De Dey Muhammed Allahu subhanahu ve taala Fahiş işleri emretmez. Onun için en büyük birinci toplum nedir? İşleri bitmiş de yüzler cennete girmezler. Fuhuşu kendi ehlinde ve beytinde ve toplumunda ikrar edenlerdir. Fuhuş muhallaz değil sadece. Yani fahişlik değil ki bir, bir bir adam gidip hanımını pazarlıyor. O zirvetidir. Onun yüz bin basamağı var. Çeşiti var. Evet. Üçüncü kavm Çinci toplum fuhuş diyorlar e, şey, Çinci toplum diyorlar ki haram haramı, Allah'ın haramını haram kılarlar, haramını da haram kılarlar ama sevci buğuz nefret öyle çok olur ki bu sefer onun üzerine amel yaparlar. Bu sefer ne olur ki bunu kendilerine din yaparlar. Allah'ın sevdiğini sevmezler. Bu türlü kesim de cinci kesimdir. Bu denedir dediği ki hasedettir. Hasedetten olur bu. Müslümandır, zina haramdır diyor. O haramdır diyor ama ne yapıyor? İşlemese de hasedetten bazı şeyleri sevci bozu devreye sokuyor. Mesela e, buğuzdan kıskancılık neye dönüyor? Hasedete dönüyor. Sevciden kıskançlık neye dönüyor? Vesveseye dönüyor. Vasaira. Bu türlü insanlar bunlar da kendilerine bu hasedeti ne yapmışlar? Bir nevi kendilerine motot yapmışlar. Bir kısım da üçüncü kısım e, Allah'ın emirlerini ee, amirlerin yasaklarından uzak duralar ama yasaklarını ne işlerler ne de inkar ederler. Yani ben zine yapmıyorum ama zina yapanı da hoşgörüyle karşılıyorum. Aynı karşılıyorum. Bu türlü insanlar da var. Bunu da Allah subhanehu ve teala ne yapar? Böyle böyle insanları görürçü bunlar ne olurlar? Allah'tan uzak düşerler zamanla. Bakarsın namazını da terk ederler. Eğer ni yazılı varsa. Bunlar da ayet Meryem suresinde 59. ayette min ba'dihim halfun adahu as-salate Şehvetleri ittiba etsen namazı otomatik ziyan edecek. Dördüncü kısmı nedir? Allahu Teala'nın sevdiğini seveler, boğz ettiğini boğaz Bunlar da kimdir? Ehli imandır. Allah da bizi onlardan eylesin. Ehli iman çok önemlidir. Ehli iman çok önemlidir. Bu ehli iman nedir? Hakiki kıskanmayı yaşıyorlar. Evet. Bugün de bu kadar. İnşallah önümüzdeki ders e, Kuzhansın Çinci bölümünü bitiririz Allah'ın izniyle. Allah hepimizi hidayet eylesin, doğru yolu göstersin, kıskanmada bizi fıkhını ve amel etmesini öğretsin. Alhamdulillahı Rabbi alahe.